yatır, halk arasında yatır diye bilinen şey evet. nedir ve hak mıdır, var mıdır böyle bir şey? Yatır dediğimiz şey bizim e, pek de hoşlanılmayan bir şekilde halkımız arasında yaygın olan inançtan hareketle söyleyecek olursak kendisine saygı duyulan yahut da saygı duyulduğu öteden beri söylene gelen bir takım e, ölmüş insanların mezar yatan insanların Efendim ziyaret edilecek konum haline getirip oraları ziyaret etmek ve oradan orayı ziyaret etmekle bir takım hayırlar umunan yerler mezarlar anlamına gelir hı hı. Yani sıradan bir mezar değil kendisi içerisinde ziyaret edilmeye layık kendisinden bir takım, Teberrük yoluyla menfaatler elde, edileceği, elde edilebileceği umulan, ümidedilen edilen, yanlış olarak bilinen kişilerin bulunduğu mezar demektir. Hı hı. Aslında bizim halk arasında yaygın olan bu şekildeki yatır inancı İslam'da yoktur. İslam'a aykırıdır. Mezarlar her şeyi bitmiş, bütün çarelerini tüketmiş, bütün kudretini kaybetmiş olan yani ölmüş olan, İnsanların defnedildiği yerlerdir. Bunun ötesinde Müslüman için mezarın ifade ettiği mana sadece sünnet-i nebeviyeden öğrendiğimiz kadarıdır. O da nedir? Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam mezarları ziyaret ediniz, oralardan ibret alınız buyurmuştur. Ama ilk dönemlerde bilelim ki, Hz. Peygamber İslam'ın ilk dönemlerinde putperestlikten insanların yeni kurtulmaya çalıştığı o acemilik dönemlerinde tabiri caizse Hz. Peygamber aleyhisselam şirki müşrikliği teşvik edecek İslam inancının, tevhidin dışına çıkacak tavırları geliştirecek, teşvik edecek ne kadar uygulama varsa onları birer birer yasakladı. Mezar ziyaretleri, kabir ziyaretleri de bunlardan birisiydi ilk dönemlerde. Sonradan Müslümanların imanları kökleşince İslam nedir? İslam imanı nedir? Tevhid nedir? Kur'an nedir? Peygamber bunlar Müslümanlar öğrenince o zaman dedi ki: "Ben önceleri size kuntunehitu kum an ziyaretul kuburi ela fazuruha. Geçmişte ben sizi mezarlıkları ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Haberiniz olsun artık bundan sonra ziyaret edebilirsiniz." Olgunluğa eriştiler. Evet, bir başka hatih şerifte bu izinden sonra kabir ziyaretinin adabı öğretilir. Orada yapılacak işler öğretilir. Yapılacak en önemli iş ibret almak. İbret almak. Dolayısıyla bizim mezarların bizim için ifade ettiği mana bizim gibi salınıp gezen, kendini kudretli zanan, her şeyi yapabileceğini zanneden hemcinslerimizin gömülü bulunduğu yerler. Bizim de varacağımız sonumuz. Bizim açımızdan, insan açısından, mümin açısından mezarın ifade edeceği ilk mana budur. Bizim de sonumuz olduğuna, olduğunu gözümüzde görmemizi sağlayan maddi bir yapı. İçerisinde de bizim gibi bir insan kardeşimiz, mümin kardeşimiz vardı. Hesabını veriyor. Biz de varınca bu hesaptan geçeceğiz. Bu ibretle, bu şuurla mezara bakarız. Peki mezarların hepsi bir mi? Hepsi bir. Neden? Çünkü hepsi, toprağa açılan bir çukur içerisine konulmuş ölü bir insan. Allah katında temel yapısı bu. Ama o insanlar hakikaten peygamberlerden başlamak suretiyle, başka bir pencereden baktığımız zaman mezardan, mezara da fak var. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabir şerifi, diğer peygamberlerin kabir Allah şerifleri, sevgi, Allah'ın sevgili dostlarının kabirleri, evet, Onları biz farklı gözlerle görürüz ama maddesini değil. Toprağının, mermerini, taşını değil. Orada yatan zatın bile Allah'ın huzuruna varmak üzere bizden ayrılmak için ruhunu teslim ettiği hakikatinden hareketle. Orada yatan şahsın dünya hayatında yaşadığı, hayatın bize bıraktığı örnekleri almaya layık birisi olduğundan hareketle. Ama öldükten sonra o mezardan o mezarın içerisinde yatan insandan bir şey beklemek, ona bu manada duada bulunmak, taleplerde bulunmak, talepler yönetmek, Allah'tan istenebilecek, sadece Allah'tan istenebilecek şeyleri mezardan, mezarın içindekinden istemeye başladığınız zaman toplumumuzdaki yatır kavramı ortaya çıkar. Evet. O zaman İslam'da böyle bir şey yok. Ruhlara tapanların, ecdadına tapanların yaptığı işler. Onlar mezarlardan böyle hayır umarlardı. Ruhların Ruhlara inanan insanların yaptıkları işler bunlar. Müslümanlık Celle Celaluhu, Allah, e, Müslümanlık, Hazreti Peygamber Celle Celaluhu, Ale, Aleyhisselatü Vesselam'ın bize ifade buyurduğu gibi mezarlardan biz bir şey bekleyemeyiz. O zaman yatır anlayışı İslam'da yok. Hmm. Mezar ziyareti var, yatır yok. İbret alma var ama medet evet, umma yok. Yatır nedir? Kendisine saygı duyulan bir insanın bulunduğu mezarı özel ziyaretlerle, özel bez bağlama gibi bid'atlerle, bir takım şeylerle oradan bir beklenti içine girmek. İşte ben imtihana gideceğim, imtihanı kazanacağım, ne olur ben bu imtihanı kazanayım. Kazanmak istiyor musun? Evet. Önce çalış, ondan sonra Allah'tan iste. Çalışmadan da Allah'tan istemez, o ayıp bir şeydir. Hı. Yani siz yanında bulunduğunuz insandan çalışmadan bir şey isteyemiyorsunuz. Allah'tan istiyorsunuz. Allah dilerse çalışmayana da verir. Tamam, ayrı mesele. Ama ama isteyebilmek için yüzümüzün olması lazım. Allah'ın rahmeti sonsuz buna rağmen rahmetini kazanmamız için bize bir sürü görevler yüklemiş. Namaz kıl, hacca git, oruç tut, Müslüman ol, adam ol, insan ol, kul gibi yaşa gibi görevleri vermiş. Allah'ın rahmetini celbetmek için bunlara vasıta kılmış. Öbür, öbür tarafta da işte başarıya ulaşmak için çalışmak lazım. Çalışmak lazım. Çalışmak lazım. Esvaba tevesül, mezarlardan, kabirlerden, yatırlardan bir şey istemek yok. İslam'da yatır anlayışı da yok. Evet.